Küllün ismini ediyorsun. Eğer ondan bir parça olmasaydı zaten nefiy olmazdı. Yani böyle bir şey düşünülemez. Yani düşün ki bir insanın bütünüyle bir bedeni var ve sen o bedenden hiçbir şeyi etmiyorsun O bedenden ayrı olan bir şeyi etmekle o bedenin yolunduğu anlamına gelmez. Eğer sen bir şeyi nefiyedeceksen ya o şeyin bizzat zatını bütününe nefiyedersin ya da cüzlerini nefiyedersin.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 küllün ismi kaldırılabilir ki işte amelin o ameli terk etmeyle o kişi hakkında imanın isminin nef yolması o amelin imandan olduğunu gösterir. Mesela Allah Supan ve Taala'nın buyurduğu gibi: "Kâle'til Arabu aminna kullum te'minu, vâla'kin kullu aslâmna." Arabiler ne dediler? İman ettik dediler. Allah ne dedi? De ki: İman etmediniz.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 bunu ispatlama babında değil bizim mevzumuz. Bunlar daha ileride gelecek. Çünkü dediğimiz gibi iman mevzuu geniş. Yani derslerimiz daha önümüzden Rabbim nasip ederse çok ders var. Ama şurada şu nasların şuradaki fıkını yakalamak önemli. Yani la yazniz zani hine yazni ve mu'min. Zina eden kişi zina ederken mümin olarak zina etmez dediği zaman bundan şimdi aхи iman ismi nef yolmuyor mu, olmuyor mu? Ha, i̇man ismi nef yolunuyor değil mi? Mümin olarak iman ismi nef yolunuyor. Mü, e, yani mümin olarak yapmaz diyor. Ancak amel. bu insanda imanın aslı yok mu? Var. Peki nasıl imanın ismi nef yolunuyor? Demek ki zinayı terk etmek ameli imandandır ki demek ki amel imandan ki o ameli terk eden insandan imanın e, ismi nef yolunuyor. Ne? Aynı işte emanet olmayanın imanı yoktur gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela ee, e, ahiret hayatından başka hayat yoktur. E şimdi ahiret hayatından başka hayat yok mudur? E değil mi? Ya, dünya hayatı var. Ama ne? Gerçek kamil hayat yoktur. Ahiret hayatından başka kamil bir hayat yoktur. Yani bizim dünya hayatımız ahiret hayatına göre hiçbir şey değildir. Anlatabiliyor muyum? Devesi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 Şeyhülislam İbn-i dediği gibi ne diyor biliyor musun? Diyor ki Şeyhülislam bu şekilde kitap ve sünnette amel etmeyenlerden iman isminin iman ismini nefyeden bütün bu tip naslar açık bir şekilde amelin imandan olduğunu gösteriyor diye İbn-i fetvasına Fetevasına baktığın zaman görürsün. Şeyhülislam İbn-i diyor ki ee, Allah ve Resulü bir ismin müsemmasını bir ismin hakikatini yani bir ismin müsemmasını yani bir ismin hakikatini bazı vacipleri terk etmenin dışında nef, yet, nef yetmez. Yani baktığın zaman sen hiçbir nas, nasla, naslarda şunu bulamazsın. Ee, müstahap amelleri terk edenlerin tamam mı? müstahap amelleri terk edenlerden iman ismi nef yolunur. Hep baktığın zaman iman isminin nef yolunmasının sebebi naslara baktığımızda hep vacip olan şeyleri mecburi olan şeyleri terk etmekten dolayı iman ismi nef olmuştur insanlarda. Yani herhangi bir Kur'an'da veya sünnette e, mesela bir müminden iman isminin nef yolun iman isminin nef eden naslara bak kitap ve sünnette. İman isminin nef eden naslara bak kesinlikle bu naslar da imanın nef yolmasının sebebi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 Bütün bu tür naslara bak, hepsi vacipleri terk eden, yani vacip amelleri terk ettiklerinden dolayı bu naslar o kişiden iman ismini nefh ediyor. Anlatabiliyor muyum? Ama naslara baktığın zaman sünnetleri terk edenlerden, müstahap amelleri terk edenlerden iman ismini nefretmiyor. etmiyor. Çünkü müstahapları terk eden bir insan, ee, bir, yani müstahapları terk eden insanların iman ismini hak etmemesi diye bir şey söz konusu olmaz.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 buradan istilal ediliyor. Bu ikinci veciheye yakaladık değil mi? Amer'in imandan olduğu nasıl oluyor? Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesela mümin ismi, iman ismini nefy ediyor. Ama gel gör ki o o insan hala mümin. O zaman demek ki mesela bunu zina az önceki zina ile alakalı hadise baktığımızda gösteriyor ki zinayı terk etme amel neymiş? imanda. Üçüncü vecih ya şimdi eee Tabi bu vecihe dikkat edeceksin inşallah. Eğer bu vecin mantığını yakalarsan, bu üçüncü vecih, elinde güçlü bir istidlal noktası olur. Tamam mı? Yani amelin imandan olduğunu ispatlamada güçlü bir istidlal noktası olur elinde. Eğer bu veci'nin fıkhını yakalarsan. Şimdi nedir bu? Allah subhanahu ve teala kitabında ancak amel edenlerin cennete gireceğini beyan ediyor. Bak şimdi. edenlerin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 İmanla beraber amel olanlar cennete girer. Mesela bir tanesini zikredelim ki mevzu daha iyi fık edilsin. Şimdi Allah Kur'an'da ne diyor? <Sessizlik> İman edip salih amel işley işleyenlerin ise konakları firdef cennetleridir diyor Allah Azze ve Celle. Yani kimin konakları cennetlermiş? İman eden ve salih amel işleyenler.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 mükafat olmak üzere diyor. Bak yaptıkları amellerine mükafat olmak üzere. Orada ebedi kalacıdırlar. Ve daha birçok zaten İmam Acırri ne yapıyor? Daha birçok İmam Acırri e, delil zikrediyor Kur'an'dan. Hep cennete gireceklerin imanla beraber amel işleyenler olacağını söylüyor. İşte bu ayetin e, mefhumuna baktığımızda amel etmeyenler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 amelle beraber olan imandır. Amelsiz iman değil yani. Hatta diyoruz ki bilakis kitap ve sünnette ameli terk edenler için ancak tehdit durumu söz konusudur. Mesela fetvada İbn Teymiyye de bu vecihi de söyler. İbn Battadan ziyade. Mesela delil Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? İnnel mu'minina mu'minunellezine izâ zikirallahu wecilet kulûbuhum. Müminler ancak şunlardır ki Allah anıldığı zaman ne kalpleri perişir. Ve İzzatül İyeth aleyhim ayet uzuadet tüm Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır. Ve Ala Rabbihim yete beklen. Rabbine ne yaparlar? Rabbine tevekkül ederler. Ellezin yuqiymonu aslata ve mazaknahum yunfikun. Onlar ki ne yaparlar? Namazı verirler ve verdiklerimizden infak ederler. Ulaikihumul mu'minuna hakkı iştek mümin. Onlardır luhum berajatun indarbihim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 برابر جدا الإيمان olmuş. والمش... هنا مثلاً بعشرة آيات. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وات المال على حبه ذ بالقرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، فقام الصلاة وات الزكاة والموفون بع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 amelsiz de olsaydı, böyle bir şey söz konusu olsaydı mürcilerin dediği gibi, bu insanı cennete sokan en büyük şeydir zaten. Nasıl böyle büyük, büyük, büyük bir şey övülmüyor? Hatta zemm olmuyor. Hatta bu isim nef yolunuyor. Araplar, Bedeviler iman ettik diyorlar. Bu isim onlardan nef yolunuyor. Anlatabiliyor muyum? İşte bugünkü dersimizle alakalı beşinci ve son vecimiz. Allah subhanehu ve teala. Beşinci vecim şu.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 mesela iblis kıssasıyla böyle istidlal birçok alim yapmıştır zaten işte Ev